Kadın, kocasının izni olmadan hacca gidebilir mi? Evlilik, bir hayat arkadaşlığından ibaret, bir akitle başlayan önemli bir müessesedir. Bu de eşlerin birbirleriyle uyum içinde olmaları çok önemli bir husustur bazı nafile ibadetleri örneğin nafile oruç tutmak veya nafile hacca gitmek için kadının eşinden izin alması gerekli görülmüştür ancak farz olan ibadetleri yapma hususunda eşinden izin alma yükümlülüğü söz konusu değildir bununla birlikte yine de Eşlerin aralarındaki uyumu bozmamak adına, evlilikteki huzur ve ahengi bozmamak adına, hac yolculuğuna çıkarken eşinden nezaketen izin alması uygun olur. Ancak farz ibadeti yerine getirmesine engel olmakta ise eşi, bu durumda ondan izin alma yükümlülüğü söz konusu değildir.